O dans sabahlar. O dans sabahlar. bu dans sabahlar. Abi galiba ikimiz dün dün ya bu konuda Aynısını yapma dün dün Evet abi ben kusura bakma da kimse şeyde kalmasın Yani kimsenin gücüne de gitmesin Ben dün söyleyeceğim abi Aynısını biz dün yapalım dün ya Olmazsa açık açık konuşalım abi Hadi. Hat, pomter, Sen içi, yapamıyorsun. Rodran, Rodran başlamış. <gülüyor> Yayında mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Bir yapmadığımız o belediye başkanı, Yok, o belediye başkanı taklidi başkanı vardı. Onu da, da yaptık. yaptık ya. Onu da yaptık ya. Onu da yaptık. Onu da yaptırdılar bize oktay. Biz yapmadık aslında. Bize yaptırdılar. Yıllarca bizim bilinçaltımızda işlediler, işlediler, işlediler. Bugünü beklediler. Ha bugün ne diyenler olursa söyleyip, 9 Ocak 2014. Zaman hangi zaman? Efendim günlerden. Biz genelde Rumi takvim kullanıyoruz efendim. Buna göre de 2014'e tekabül ediyor. Perşembe günündeyiz saatlerimizde 8-18-19'a doğru yol almaktayız. Teşekkürler. Bu arada o belediye başkanı taklidiyle başladık yayına. O belediye başkanı e, Beyoğlu belediye başkanı mıydı? Evet. Değil mi? Öyleydi evet. değil mi? Evet. Beyoğlu belediye başkanıydı. Ne oldu sonra? O en son dün mü? İki gün önce mi? Öyle bir, bir şey tweetlemiş fotoğraf. Burada yemeği çok seviyorum diye. Ya dedim bu fotoğrafın zamanlaması ne kadar maden ya Vallahi Yemeği yani. çok seviyorum falan diye. Ama yani yok mu yakında yanında? Ama efendim böyle günlerde böyle edeyim. laflar etmeyin yani böyle bir yanlış şeyler yapmayın. Yanlış anlaşılır. Başka yerlere gider sayın başkanım. Efendim böyle demeyin işte. Danışmanlar ne güne duruyor? Böyle günler için duruyor. Yok herhalde demek ki. İlla danışman olmasına gerek yok ya. Bir seven... seven bir seveni olabilir. Yani bir insanın da sürekli Gerçi sevenleri olmaya da bilir da, de. E, yani olmayabilir onu diyeceğim. Tabii ben. yani olmayabilir insanlık hali. Sürekli yanında olmayabilir. Başkanlık hali. Başkanlık hali. <gülüyor> dün gece yattık sabah kalktık. Yok yatmadık ben onu söyleyeyim yani. Pek bir değişiklik yok. Nasıl yok? <gülüyor> Aa, dün gece ben yatmadım. mı? bir şey olur diye bir ara içim geçmiş. Uyumuşsun. Bir uyandım ki. Yani... İnsan beklentisinin boşa çıkması kadar, umutların kırılması kadar kötü bir şey yok. Ne oldu? Ne bekliyordun? Ne? Hiçbir o, şey yok. Hiçbir şey yok yani böyle HSEYK'la ilgili. Ha işte onu diyorum yani böyle. HSEYK'la ilgili bir şey olur dedi. Gerçi dün gün içerisinde fazla mesai yapıldı. Tabii. Da onlar kumda. da insan sonuçta yani onlar da etten kemikten. Biz onları şey gibi düşünüyoruz böyle bir bir sanki adeta evren dışı varlık gibi. Değil, Yo, ya da evrenin içinden galaksi. Galaksimiz dışından varlıklar gibi düşünüyoruz. Değil. Alakası yok halbuki. Yok yani biliyorsun işte savcı açıklama yaptı basın toplantısı yaptı. Hı hı. Ondan sonra o biraz ağır geldi herhalde gündem olarak. Evet o şimdi işte iki kişi gönderdiler bana dendi. Oradan yok alakası yok dendi. Hiç alakası yok dendi hemen yalanlama geldi falan filan. İftira müfteridir ispatlayamayan müfteridir dendi mi bilmiyorum. O laf denmiyor ya çok Galiba uzun zamandır. Galiba sistemimizde öyle bir şey var. İspatlamakla mükelleftir. Çıkarttılar mı acaba? İspatlamakla alçaktır falan gibi bir şeyler. O son herhalde yasal düzenlemelerde mi çıkarıldı? Ne ara çıkarıldı bilmiyorum galiba. Çünkü Anayasa Mahkemesi de gerekçeli delilleri yetersiz buldu galiba. Yani bu tür şeylerle müfti, müfteridir, Hı. şerefsizdir falan gibi şeyler yetersiz belgeden dolayı galiba kaldırıldı benim bildiğim düzenleme. Ne deniyor ona yetersiz belgeye? Ispatlanamadı mı deniyor? İspatlanamadı. İspatlanamadı. Yetersiz edemedi. belge çünkü yani yeterli olmasını biz de umardık ama yetersiz Belgeleri olduğu için belgeye... mesela bakıyorlar üstüne. İşte yeterli, yetersiz, yeterli mi? Bir iki belge mesela... yeterli olacaktı ama işte bazen hani iki diş eksik kalır ya baklavada. Heh. Yani böyle bir yarım diş... Daha yesen ya da böyle tam ha diyeceğin zamandır ama yoktur ya o hep bir parça eksiktir ya. Ya da mesela o hava ısıtıcıları var ya heh. daha doğrusu hava ısıtıcısı Her aslında doğru mi? bir tabir oldu da dışarıda böyle önünde böyle büzüştüğümüz. büzüştüğümüz ısıtıcılar var ya. Tepe'den gelen mi? Bak çok güzel bir ısıtıcı ismi tepe'den gelen. Tepe'den gelen mi? Yok ya yerde ayaklı duran. Ha yerde ayaklı bildiğimiz Ye, Ha onlarda mesela onlarda. Duruncu ışıklı yani. Dün diş ifadesi çıktı ortaya. Ne çıktı? Bir dişini daha, onlarda da iki tane şey oluyor ya. Haha. Çubuk. Çubuk. Yani <gülüyor> bazında iki çubuk, bazında bir çubuk. Bazında bir çubuk. İki çubuklu olacak. Sen de herkesi teklikleştirmek şeyi var Oktay Bir kötü özelliğinde <gülüyor> de bu olsun yani. yani bir en kötü özelliği Ama olsun. Herkesi teklikleştirmek. Ne oldu? Bir diş daha çıktı dedin. Bir. Onun bir dişini daha yakabilir miyiz? Diye rica geldi. <gülüyor> bir diş daha alalım. Dükkanımıza. Da. dedik ne kadar güzel ifade ya. Biz de diş. buna ne diyoruz? Boru mu desek, line mu desek, çizgı mı desek, çizgim desek, çubuk mu desek? Hepsi değişik sorunları var bu ifadelerin biliyorsun. Çok güzel valla. Bizim bugüne bir diş. kadar diş diş yediğimiz sarımsak vardı. Diş diş aldığımız. Bugün Sonra şimdi baklavamız vardı. Bir diş baklavaydı. Şimdi bir de ıslatıcımız oldu de bugünlerde. Isırtı. Başka dişli bir şey var mı? Dişli bir şey bebek var. Ee, yok. İnsan var. Hayır. Bir Ama insan dişi yani oluyucu bu insan. Sınırsız. Sınırsız. <gülüyor> sınırsız. sınırsız. Sınırsız hayallerle sınırlı değil Hayaller. mi? Hayallerle sınırlı. Hayallerle sınırlı. Evet. Güzel. <gülüyor> Evet, ay nereden nereye ne nasıl geldik şimdi buraya ya diştik ben... diş dedik, bir şey dedik dedik ne oluyor dedik bir şeyler eksik kalıyor dedik işte eksik kaldı dün yoğun çalıştılar dedik herkese bugün demek ki istirat hafta sonu da yaklaşıyor onlar da planlarını yaptılar galiba. E, hafta sonu bu hafta çok çalıştık hepimiz ve hafta sonunda güzelce şehir dışına çıkalım. Bak dikkat ederseniz Ankara dışı falan demiyorum. Şehir dışı hangi şehirdesiniz? Vallahi hayır bu siste çıkabilirsem. <gülüyor> Çıkışı bulabilirsen diyorsun. Niye <gülüyor> be? sevgili dinleyiciler 30 yıl sonrasında radyo programı şu anda hazır. Hayır, her günlük bir yavanlık şeyimiz var ya onu bir an önce dolduralım. Ya dolduralım mı? Sonra rahat edelim hep beraber. sonra zaten her dakika yavanız. Yani. Günlük kota değil mi o ya? Yok şimdi günlük kota da şimdi bunlar birikiyor. Dikkat ettiysen bizim yavanlığımız ilk programın ilk gününden itibaren. Var. Giderek artıyor. var. Net bir yavanlık var. Net bir yavanlık var. Bir yavanlık var. Belki o zaman 3 saatte bir yavanlık yapıyorduk. Ya da saatte bize bir yavanlık diye bir hak verilmişti hatırlarsan. Ama sonra ne oldu? Zaman içinde evet. biz komple yavana belendik. Ondan sonra nefes alacak yeriniz kalmayacak. Tabii. Demek ki adamlar yapamıyor abi. Okta esneme, gerinme sabah sabah. Sen ne güzel konuşuyorsun Fahir. İstediğin <gülüyor> konulardan konuşuyorsun. Ben seni severek dinliyorum bazen ya. Çoğu zaman. Bazen de diyeyim? Haksızlık etmeyin. Sev beni, sevim seni. Say beni, sayayım seni. Sev seni, seveni, hak ile ise de, sevmeseni, sevmeyeni, mısıra, sultan ise de diyorum. Bu Ve kadar hemen bak... reklama gireceğiz. İstemedim, Boşuna gitti benim için zaman. <gülüyor> Vallahi işte. Hadi. İşte her şey böyle. Ver reklamı de. da rahatlayalım. Ver reklamı. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.32 yaptık saatimizi. 9 Aralık olsa farklı ama 9 Ocak olunca bambaşka bir tarih geliyor insanın aklına. 9 Ocak 2014 belki de en iyisi sevgili dinleyiciler. Yolumuza devam edelim. Bir ay öncesini hep geride bırakalım. Fahir çok enteresan. Ee, yılı şaşıran çok gördüm bu sene. Evet. Günü şaşıran yani az. Az. Ama az. ayı şaşıran ilk defa görüyorum. Tebrik ediyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Bu şaşkınlık hepimize şaşkınlık verdi. Şaşkınız diyorsun bana. Şaşkın, şaşkın. <gülüyor> beni böyle sevim bundan sonra şaşkın diye sevin. Seveceğimiz kesin. Ama nasıl, <gülüyor> nasıl seveceğimizi, seveceğimizi zaman gösterecek. Bana beni nasıl seveceğinizi öğrettirtmeyin. Teşekkürler. Ee, her iki kişiden birinde grip varmış ülkemizde. ülke evet, Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. 1 milyon kişi, aha, hatta 1 milyon kişi olmuş zaten. Ki eski veriler bunlar. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü ülkemiz 2-3 milyondan fazla eder gibi geliyor. Hayır bir kısmı taşıyıcı canım. Bir kış, mı, bir kış mı sadece taşıyıcı. Kış mı mı? <gülüyor> Yerim ben seni <gülüyor> kış mı diyen dillerini. Şüphelilerden alınan numunelerde ki şüpheli diye geçmesi Numuneleri de bana çok manidar geldi. Grip yazıyorlar. da i̇şte Oraya narkotik yazıyor Ne yazacaklar oraya? Türk tıbbı. Ne yazınıyor? Nereye ne yazılıyor? Fail ne biliyim? Şüphelilerden mi? alınan numunelerle ne yazılabilir? Şüphelilerden alınan numuneler masanın tüpek üstüne oluyor. yazılmıyor mu emniyette böyle elleri kelepçeli? Hayır çekiyor. herkesin ayrı tüp tüp. Ha, herkesin tüp tüp, tükmüklerden tüplerden. En son pozitifleri, pozitiflerden çıkarıp bir şey yazıyorlar. Ha, vallahi biz de çok farkına varmadık bu biz bizim Ege sürekli hasta olduğu için zaten. Evet. Marazmik. Ben Anladım. bir giriş çıkış yaptım bu sen, hastalığa. Sen sen bir girdin çıktın. Etrafımızdaki Yani ben de evet bu kadar salgın olduğunu çok idrak edemedik yani biz ya da şeye düştük ne derler ona kendi harala güreleğimizden etrafımızda gripten millet kırılıyor hiç haberimiz yok ya Biraz dünyaya bir... bu kadar uzak olacak adamlar mıydık biz ya yüz vermeyle de ilgisi olabilir bu bilimsel olarak bilmiyorum bunun şeyi var mı da bu virüslerin gribe yüz 3 H3, tabi H3N2 virüsü var ya evet yüz verip vermemekle vücuttaki yerleşikliği değişiyor olabilir bu hayvanın ha tımmaz hayvan değil mi bu Bence bakterinin öndenildiğini. Virüs. Direni. Virüs, bakteri bence bu hayvandır. Bakteri de benim Hayvandı nazarımdan. Hayvandır değil ya bu. Hayvan, Hayvan değil kadar daha değerlidir aslında. O kadar da ben şey diyeyim. De Değişik bir yapı. Mek He... hücreli, mek hücreli ben... ama olsun be. Ben ismi H3N2 olan şeyden korkarım arkadaş. Onu çok şimdi çok... Bunlar sürekli denişik denişik oluyorlardı. O yüzden şey yapmak istemiyorlar Oktay ya. Yani cılkını çıkarmak istemiyorlar. Bazen boya kataloglarına bakıyorsun. 5000 tane isim saçma sapan görüyorsun ya. Evet. Ya sevgili dinleyiciler biz boş zamanlarımızda boya kataloglarına bakıyoruz da. <gülüyor> İsterseniz sizde de bakarız yani hiç sorun değil. Ondan sonra işte orada saçma sapan isim koyacaklarına. H3N1 diyor, N2 diyor. Bitti gitti işte ya kardeşim. Oradan yürüyor yani. Oradan yürü, Altın yürüsün gitsin yani. Bayağı rakamlar. Onlar bayağı götürür bunu. Vallahi H3N2 şu anda yaygın olan A tipi virüs deniyormuş buna. Ondan sonra her yüz bin kişiden yaklaşık Bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum da bu antibiyotiklerin bu şekil kullanmasıyla artık hiç antibiyotikler fayda etmiyor falan diye benim bütün asaplarım bozuldu Yine 70-80 sene 100 sene önceye geri döndük yani bu mudur? E, etmez tabi ya Herkese değişiyor. dedim herkese dedim kullanmayın dedim kafanıza göre antibiyotik kullanmayın dedim ne yaptılar kullandılar şimdi Vallahi Şu anda burnum akmaya başladı çok affedersiniz Valla Oktay yani demin ettiğim laftan dolayı galiba virüsler benim de bana boğazımda bir gıcıklanma oldu, gıcık oldular. Ister misin özellikle ikimize gıcık, gıcık yapsınlar bunlar. Vallahi yaparlar. Yok gıcık ya biz... yapsınlar dediğim Abi gıcık delip... olsunlar ve ona göre harekete gidelim şunlara bir yerleşelim. Örgütleniyor muyuz arkadaşlar? Örgütleniyoruz hadi diye böyle bir saldırıya geçseler bize. O zaman ben söyle ben onu dış mihraklar diye hemen şey yapar ondan sonra görürüm ben. Ben şu anda benim şu anda bir gözüm korktu ha. En güzel virüs ya H3N2 virüsü. Ne şimdi? Ne istirahat şartı var? Valla tahmin ettiğimizden sayı daha yüksek. Ee, hani bir ara şey konuşulmuştu bu hafta başında. Salgın mıdır? Değildi. Genel salgın şeyi var mıdır falan filan Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı. Ee, yani başka konularda da hep bugüne kadar pek çok açıklamalar yapıldı biliyorsun <gülüyor> Tabii evet güvenilirlik başka bir sorun da Sağlık Bakanı salgın yoktur efendim Herkes dikkat etsin iyi giysin falan diye öyle bir açıklamalar yapmıştı ya Hı -hı. Koruyalım kendimizi koruyalım Atkıyla yüzümüzü da koruyalım kapatalım atkıyla ve uzaktan merhaba merhaba Muhterem ne yok ben işime gücümdeyim deyip gideceksin Çok ee, fazla sohbet etmeyecek Kalabalık sosyalleşme bu devirde yok. sosyalleşmeyi ver Pozitiflik oranı çünkü %49 bu hastalardan daha doğrusu alınan numaralar. Her kişiden, bir ya taşıyıcı ya hasta o zaman. Ö, tam da öyle. Ee, e, evdeki %50 zor duruyordur o zaman. Zor duruyor. Sağlıklı olmak Abi. için zor duruyor. Ee, korunmak için 3 temel öneri varmış. Nedir bunlar? Ne bu bir. Türk Hastane enfeksiyonları ve Kontrol Derneği Başkanı profesör doktor Mehmet Buker. Grip hastalığından korunmak için 3 temel öneri. 1. Dengeli beslenme. Dengeli besleneceksin. Az, Onu da anlayabilmiştim Az az sık sık mı? Az az yiyeceksin. Sık sık yiyeceksin. Eğer ceviz dün, badem yiyeceksin. Dün bizim yediğimiz eğer şeyse baz alınıyorsa o dengeli mi? Yoksa son derece dengesiz mi? Ruh hastalığı şey, yemek mi yani? Kendi ne? içinde bir dengesi vardı onunla. Bence onun da. de kendi içinde çok güzel bir dengesi vardı. Hiç sıkıntı olmadı. Yani şöyle mesela 5 kilo bir ağırlığı terazinin bir kefesine koy. 5 kiloda yediğin şeyi koy. Bir denge oluyor mu? Kesin. Oluyor. Olur. olur. Kendi içinde denge dediğimiz bu tip bir şeydi sevgili dinciler. Düzen, Dengeli beslenme, düzenli spor Hı -hı. ve hijyen kurallarına dikkat edeceksin Hişen demişler. Hijyen kurallarımız nedir? Ya mesela hapşururken elin içine hapşurmayacaksın. Hem bu salgını engellemek için hem başkalarına geçirmemek için hem de sen, senin de... Daha çok... Vallahi böyle ele, kolun içine hapşıracaksın. Şu, şu sıkıp hareket. yıkarsan daha da mantıklı bir çözüme ulaşmış olursun. Onu zaten yapacaksın. İnsan İşine giriyor da. Ihtiyari. O zaman içine hapşır. Bak böyle yapıyorsun. Kazanın ya da neyse o gün üstüne giydiğin şey. Biraz yakasını sünüyor Herkes bir degaja yakaya dönsün bir kere. Onu söyleyeyim. Daha rahat eder. Ya da boğazlı kazak. Şimdi herkesin durumu olmayabilir farklı kıyafet konusunda. Boğazlı kazak durumu mu? E tabi kıyafet konusunda bir şey yapma. Güzel kravat kullanan var. Ha gömlekli kravat. Kravat. Ceket varsa ceketin yakası şeyini açıyorsun. Bir cepesini açıyorsun. Güzel hoş bir gömlek giyen kadınlar var tamam, mesela. Bak ceket yerine sol cepheyi açıyorsun. Tamam. Ya da sağ cepeyi neyse. Ha ceketin içine mi cebine doğru? Cebine doğru. Önkürüyorsun. İç, i̇ç cebine doğru önkürüyorsun. E canım yani hiç öğretmediler mi nasıl askerde sigara içenlerin izmaritleri cebine atması gibi? Sen de virüslerini kendi ceplerine doğru içine doğru Ama attıracak. o bir başka kullanmaman lazım işte o zaman Başka amaçlarla mı? He, bir ne? şey koymaman lazım yani Sandviç mi falan mı? Valla cebi nasıl kullanıyorsun bilmiyorum ama Ne bileyim ya oraya ya, ne koyacağım koyarsın, zaten Kimlik koyarsın bir not verilir onu koyarsın Ben ceket kullanan o tip ceket kullanan adam olmadığım için bilmiyorum Bu kaydemizcinin cep... büyük eseri Ceket kullanma sanatı Eserle ceket değil Ha ceket kullanmayan adam olsun isterdim ben. Vallahi Hayır. yani bilmiyorum ki ben ceket kullanan bir adam Ama olmadığım için. Işte aynen öyle. Ben de onu diyorum. Ama yani değişik değişik alternatifler oluyor da Amerika'da da bu Sağlık Bakanlığı şey yaptı. Bu bu tip böyle küçük öneriler verdi vatandaşlarına. Ekstraçı. En büyük öneri bu şey gibi. Maske takmak da bir öneri mi? Şey gibi bazen insan özeniyor bu uzak doğularda sıkça şey var ya o kış kuş gribinden sonra evet böyle birini bakıyorsun ah uzakta oldu canım benim minnoş bunlar diye çünkü herkes böyle maskeleri çakıp öyle geçiyorlar her yere. Özellikle havaalanlarında. ben çünkü başka yerde görmüyorum. Tabii var canım. Var ya. De öyle da daha yani. Biz de öyle mi yapsak acaba diyorum. Böyle güzel güzel. Bizde bir ara yaygın mı plastik maskeler? neydi yaygındı ya? Biber gazı zamanı dediğimiz yani Biz onda bizim biz maskesi dediğimiz. var ama onlar da tabii hep şey oldu. Gerçi onlar da bakteri tutmaz anladığım kadarıyla. O başka yani da, ona, da onun, onun öncesinde de yani gizli Kağıt maskeler olay... diyorsun. Ney maskeler? Kağıt maskeler mi? Ha bir kağıt maske bir şeyi vardı i̇şte o zaman? bir zamanı. bir zamanındaydı değil bir mi? zamanı. Alışveriş merkezlerinde falan tabii, görüyorduk tabii, yani. Tabii, tabii, Mecbur tabii. alışveriş merkezine gitme, gitmek mecburiyetindeyiz. O yüzden bunu takıyoruz yüzden bunu gitmiyor ama diyerek. Yani yakışmıyor hakikaten... da bize de yakışmıyor biliyorum da ama takmaktan başka şansım yok. Neyse el içi hapşurmayın kolunuzun içine hapşurun falan diye. Valla e, tamam kolunuzun şey içine hapşurun. Ben biraz daha gerçi su kutlu olmasaydı şey yapacaktım. Da, yani her köşe başına böyle bir ıslak mendil veya böyle şey hastanelerde de var ya. Var evet ya. Fıtı fıtıfıtı fıtı dediğimizde elinize fıtıfıtı yapıyorsunuz. İlk başta böyle çok çirkin keskin bir kokusu var sonrasında uçup gidiyor ya. Muhtemelen alkollü bir şey. E ondan bir şey yapabiliriz. Koyabiliriz her köşe başına. Bir apartman nasıl mesela yazları diyoruz ya hayvanlara dikap su koyalım. Şimdi de söylüyoruz yemek koyalım. Evet. Özellikle soğuk havalarda. Onlara ya da barınacak ufacık da olsa bir kutu koyalım, bir şey yapalım. Onlar değerlendirir onlar ve çok değerlendir da faydası olur Onlar diye gibi aynı şekilde apartman yöneticileri de koysunlar binalarının dışına bir tane şey, her gelen, apartmana giren Apartmanın çıkan. Apartmanın önünden geçen. geçen ya. Evet canım, giren İlla çıkan. Yani giren çıkan olması önünden geçen. Herkes kaldırımının önüne şey koysa, fıtfıt koysa hijyenik. Hijyen hi ül ne deniyor Hijyen Hı cenneti olur ya. O zaman bakteriler düşünsün derim ben. Bu arada H3N2 virüsü ünlü dinlemiyor, ünsüz dinlemiyor, meşhur dinlemiyor, şey dinle herkesi yatırıyor. Doğar Utkay, Şahin Irmak, Işın Karaca, Halil Başka Sezai, Krabi Furkan Bele. Kızılay, Taçsız Kral, Ladya Bele, Nadia Bunlar da zamanında ve şu anda H3N2 olmuş ünlüler. Ben sadece birkaçı. Evet, şimdi de gözler reklamları arıyor sevgili. Dinleyici. Bir dakika durdur reklamlara girmeden ha. önce Halil Sezai'nin ne dediğini söyleyeyim mi? S söyle. İsyan mı demiş? Ya da söylemeyeyim yani. ya. Söyle ya hadi ne olur. Ama Halil Sezai gibi söyleyeceksen söyle. Halil Sezai'yi ben hiç konuşurken duymadım ki Fahir. O zaman şarkı söylüyormuş gibi kendi kendine. Onu da yapamam ya. O da çok zor. O, iyi, o, zaman o daha büyük daha. oyunculuk gerekiyor. Onu bir kişi yapabiliyor. Ege Kayacan. Serenac Sarıkaya. Medcez'i Med izlemediğin için bilmiyorsun Fahir. Bilmiyorum. Fail. Ben Bilmiyorum. sana reklam sırasında anlatayım. Ama Halil Sezai şöyle demiş. H3N2 diye bir virüs geziniyormuş aman dikkat adamın içini titretiyor hep bunlar Amerika'nın şeyleri demiş evet <gülme> Tamam hadi o zaman Gel tamam. mutfağa gidelim ya mutfağa ondan sonra sana size kullandı genkten bir şarkı dinleteceğim ki hem de nasıl modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar Uuu, saati bitiriyoruz Uuu. Ben nasıl tarihleri karıştırmışım onu da şey yapmış değilim yani. Karıştırmışsın olacaktı. Valla çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. İnsan hala yani böyle kafamda hala aralık aralık diye bir an kendimi ikna etmeye çalışıyorum ocakta olduğumuza dair. Öyle demek ki bir intiba yaratılmış bende. Ne varsa demek ki ocak ayında beni çekinceli yapan ondan uzaklaşıyorum ya da aralıktaki bir şeyde saplanıp kaldım. Bunun psikolojik incelemesinin yapılmasını talep ediyorum şu anda. Hemen başlıyorum Hemen dileri. oracıkta beni lütfen psikolojik olarak inceleyin. Bilinçaltıma inin. Neyse araya tıkanmış neyse onu çıkarın ve ben de rahatla ermek istiyorum artık. Bu bu tale taleplerin herhalde yerine ulaşmıştır. Bu çığlığım herhalde haklı mercilere ulaştı. Haklı merci derken yani haklı isteğim gerekli mercilere ulaşmıştır. Almanya'da çok, hakikaten bizde nasıl ayakkabı kutusu vakası yaşanıyordu. Hmm. Almanya'da da... E bir yolsuzluk mu? Yok yok, mus kasası sıkıntısı yaşanıyor. Mus kasası, mus kasası. Bu muskasaları kasaları kime ayırt, Almanya hayır, bize mi özeniyor ya? Vallahi özeniyor da onu da bir, bir beceremiyor. Tam yani işte Hamburg hadisesi. Hamburg olayları falan. var. Diren Hamburg diyoruz <gülüyor> buradan. Ee, bağırıyoruz ama yani tam da olmuyor dediğin gibi. Olmuyor bir. No, muz kasası a, neymiş? Muz kasasında da e, bir Almanya'da bir süpermarkette e, kasalardan dört farklı muz kasasından e, sen aç bunları tam muzları, efendim muzları, muzları yerleştirin diye çünkü biliyorsun hafta sonu indirimi var diye evet. tam herkes lakır lakır muzları, muzları diye. De Alman dediğim muzu sever. Alman zaten sevdiği bir iki şeyler var bunlardan. Muz, muz supangile süpangile, ve Alman pastası ekler bir Alman pastası olan Ekler Pastaya bayılırlar bunlar. Ee, bunlar dediğim tüm Almanlar. Eskiden Doğu Almanya Batı Almanya, Bolt Almanya diye geçer. Yani iki Almanya birden hakikaten. Bu Germen ırkı diye Germenler mi? Yani hatta daha da eskilere git. Germiyanoğulları oğullarına kadar gider Fahir bu? Oy bir dakika hemen Oktay abi bana... Ha, pardon Bolt Almanya deyince bir gelmiyor atlar da. Germiyano... zaman Allah! Allah! İkimize gelsin Oktay. İkimize birden. Oh! Atla gelen adalet eşdekiyle. Yeniimize devam ediyor. devam ediyor. E? Ondan sonra bir de bunların şeydi neydi? Ee, ne deniyordu onlara dillerine ne deniyordu? Dillerine mi? Hı -hı. Almanca. anglo sakson mu? Ne deniyordu Anglo? Dil. ne onlar? Dilleri değil de yani on ne deniyor ona anglo sakson kime deniyor? Almanca. Deutsch. Doç. Deutschland. Doç. anglo sakson neye denir? Sorun bu. Bunu cevabını ver devam edeceğim. Genel kültür madem öyle. Anglo-Sakson dediğin şey Fahir çok hassas bir konudur onlar onlar yukarıda, yukarıdadır ya. Yukarı Anglosakson bildiğimiz Anglosaksonlar. Anglosakson yukarı yanlıyorum. Yukarı yandan. yandan. Kendilerini Avrupa'da sanmayanlar kendilerine Anglosakson olur. Hmm. Şimdi yani ben sen Anglosakson'sun sen değilsin diyecek durumum yok falan. Yok sen şey şeyzan altında bırakmazlar. Yani herkes ya. kendini nasıl istiyorsa öyle tanımlayabilir. Neyse bunlar seviyor Ama işte. benim, benim bildiğim Almanlar değil sakson Başka bir dünya o. Peki Anglosaksonlar kim o zaman? Birisi bana bunu açıklasın. Bunu artık neyle açıklanıyor bu ne, nasıl açıklanıyor onu bilmiyorum hemen açıklayacağım işte ya Oktay senin internetinden hızlı benim telefonum var bir saniye günaydın efendim günaydın hayır, hayır, günaydın. günaydın kimle görüşüyoruz Anglo-Saksonlar Anglo Fransızlara denir Anglo-Saksonlar Fransızlara denir evet. niye eskiden nasıl ya İngilizce, İngilizce konuşması gerekmiyor muydu Anglo-Sakson dediğimiz adamın en net özelliği o değil miydi Fransızların genel genel toplumuna söylenen bir Fransızlara da söylenir mi diyorsunuz yoksa sadece Fransızlara mı söylenir diyorsunuz? Valla ben sadece Fransızlara söylenir demek istiyorum. Peki, de böyle demek doğru. istiyorsunuz. Doğru. Doğru. Siz evet. bu deme hakkınızı kullanıyorsunuz. Allah şimdi apayrı bir şey. Neydi isminiz neydi efendim? Burak. Burak Bey. Burak Bey. Pardon söylemiştiniz ama Burak Bey valla. Evet, evet. Gerçi yani... geldi, bir dakika normal olarak şöyle telefonda konuştuğum nadir anlardan biri. Çünkü genelde bizi... <gülüyor> Ya Z raporu için arıyorlar ya <gülüyor> kargo göndermek için arıyorlar. Sağ olsunlar. Neyse yeni bir tartışma başlattınız Burak Bey. Diğer dinleyicilerimize de bir söz verelim. Onlara da onlara bir açıklama imkanı çünkü bu sabah Anglo-Saksonlar konusu bayağı konuşulacağı mezar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Tamam, peki, Net, teşekkür ederiz. Net bir bilgi e, yanlış bir şey aktarmayalım diye bir şey söylemedim ama İngilizlerle ilgili tamamen İngiltere ile ilgili Britanya ile ilgili bir şeydir bu diyordum. Fransızca dedi şimdi bambaşka bir şey. Girdi. Buyurun hanımefendi. E, merhabalar Devrim ben. Ha, Devrim Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sabah çok enteresan bir konu olan Anglo-Sakson kültürünü inceliyoruz hep beraber. Öncelikle hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Duydum ben de tartışmayı ama e, biraz önce bağlayan arkadaş herhalde yanlış hatırlıyor. Ya. Çünkü Okt. Hocamın dediği gibi... Ee, Anglo-Saksonlar aslında İngiliz hırkının e, kökeni. Yani Anglo o da İngiliz hani o ses benzerliğinden de Anglikan e, şeklinde çıkartılabilir. Oh. E, hatta bir böyle ben ortaokul lise yıllarından bir harita hatırlıyorum işte bu e, canım de orada bir evet kurulmasından önceki yani siz de biraz önce Sayıl Almanlar falan derken onlarda Germen ve Normanlar olarak geçiyordu ha, Germen ha, ve, Norman. ve Normanlar tamam doğru. Doğru tamam. Yani şöyle olmuş adeta hatta... kendimi şey An... hissettirdiniz ya. Neydi o şeyin <gülüyor> filmin adı? Habits Kontoru bitti. Kontra Teşekkür bitti. ediyoruz. Anglar ve Saksonlar aynı dönemde Doğu Britanya'ya göçmüşler tamam mı? Öncelikle yolları açık olsun. Ee, Saksonlar geliyor diye biliyorsun. Bir tabirimiz var. Ee, Anglar ve Saksonlar aynı dönemde geçiyor. Geldiklerinde adada yaşayan Latin etkisindeki Kelt halkları e, e, batıya ve kuzeye. Dur bir saniye. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Enver ben. Enver Bey, Bey buyurun. Geldiniz. Ben bir vir anlatıyordum, evet. siz anlatın. Buyurun. Ya ben aslında Anglo-Taksonlar ile ilgili aramadım da şu muz kasasından ne çıkmış çok merak ettim. bir Niye? Arabadan mı yiyeceksiniz? Neyden çıkmış? Muz kasasından ne muz çıktı? Kasası, Bütün konu muz, muz kasasından. kasasından açılmıştı ya konu. Evet, piyasa değeri Ondan ne çıktığını söylemediğiniz konu da oradan oraya atladı. Ben de şiştim burada, arayım evet. dedim. Evet, biz atla konu atlıyor <gülüyor> işte. Konu da atlama yapıyor. Ark yaptı. Biz sizin mail adresinizi <gülüyor> alalım, atalım size o haberi. Piyasa ben... değeri yaklaşık 60 milyon euroyu bulan bir şey çıktı. Muz değil tabii. Muz mu? 4 kasadan o kadar çıkması. O zaman ko ko korsan kaset mi fair? Korsan kasete yakın. Siz de tazmin oh. yapabilirsiniz. Ne çıkmış olabilir? Beyefendi. Vallahi herhalde altın filandır yani bilmiyorum. Da. Altın mı? Altın ama sizde çok hayal gücünüz çok sınırlı canım. Gündeme... Pırla pırlanta mı yoksa? Pırlanta değil değil. Hep kendiniz gibi şeyleri düşünüyorsunuz Siz ne efendim. kadar nezif bir insansınız ya. Metanfitamin olabilir. Metanfitamine gider doğru. Birden başka bir uca geçti <gülüyor> yani. Uçlarda yaşamayı seviyor. Evet efendim doğru bir uyuşturucu madde olan metanfitamin değil ama onun bir başka... Hadi ya. Kokain çıkmış efendim. Ve Almanya şimdi bunun peşine düşmüş bu kokainler kimin diye. Yaklaşmışım ama yani gidiş yolundan puan alabilir Ama siz yine de arabadan inmeyin dinleyin bizi olur mu? Tamamdır. Tamam, tamam Teşekkür sağolun. Sağ Neyse şişkinliğinizi aldıysak sıkıntı yok. Çok teşekkür sağ ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın. Ee, ne diyordum? Şunu bir okuyayım Fahir. Kelt taklarını, Kelt Kelt taklar mı? Kelt halkları mı? Kelt halkları. Ha, onu ne? güzel söyle. Kelt halkları. Kelt halkları. Kelt halkları. Bugün saat ona kadar bunu söyleyebilir. Evet. Kelt halklarını Batıya, yani İrlanda, Galler oralara ve kuzeye, yani İskoçya'ya sürmüş. O, bir şey diyeceğim, oktay da herkes bir anglo sakson kültürü'nün herhalde şeyiymiş. Günaydın. Bir tamamlayamadık Faire, ama Günaydın. Tamam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih, Fatih Bey hoş geldiniz buyurun. Hoş Kelt halklarıyla ilgili bir şey mi söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceksiniz? Yok Anglo-Sakson bana i̇ngiliz koç gibi geldi ya. <gülüyor> gibi geldi Vallahi diyorsun. Vallahi işte çeşitli kişilere çeşitli şeyler gibi geliyor zaten. E, İngiliz-Skoç olması lazım. İngiliz-Skoç diyorsunuz tamam. Evet, Peki teşekkür öyle. ediyorum Fatih Bey. Yani siz öyleyse bizce de öyle yani. Teşekkür <gülüyor> yani. ederiz. Teşekkür ederim. ederim yani. Müstesih gülümsemesiyle Fatih Bey. Fatih ee... Bey'in bu müstesih gülümsemesiyle çok genç kızın kalbini çaldı Okta. anladın mı şimdi ne olduğunu? Kel talkları diyorsun Oktay. ne şey yapıyorsun Norman Fahir ya diyorsun, kesiyorsun valla ben diyorsun. de okuduğumu anlamıyorum ha. Okuduklarımızı anladık mı? Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tarık ben. Tarık Bey hoş geldiniz anladınız mı? Ee, onu diye başka bir şey söyleyeceğim ben başka bir şey konsantre olmuştum. Esas ee... o değil de diyorsunuz evet e, buyurun. Arkadaşım, ilk, ilk arayan arkadaşımız şey dedi, Fransızlara söyleniyor dedi. Hı hı. Şimdi şuna eminim ben, Fransızlara söylenmiyor çünkü Fransızların ataları Gallerler. Hani e, Galler deniyor, Asterix vardı ya. Evet, e, Onlar e, mı? İçeri çip içip gidip Romalıları dövüyorlardı. Evet. İşte onlar Fransız atası. Ha, yani onlara onlar ne denir? Galler. Onlar evet, galler geliyor, galliler. Yani Fransızlar, Fransızlar olmadı. E, Buradan belli, çizgi ben. filmden belli. İşte bunun Tabii ispatı canım. en güzel ispatı da Asterix, Obelix. Bunun eğer Doğru. aksini iddia eden de ne diyorsunuz? Müfteri'dir diyorsunuz. <gülüyor> Çok teşekkür Aa, ediyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. hani e, o anglo dediniz, Fransız dilinde İngilizlere Angle derler. Yani hani o da da çağrıştırıyor aslında. Belki de ama. Yani Fransızlar ıngla e, derler. Ya bizim Konya'da da mesela bize ıngla derler ıngla. Ya denir neler neler din. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun ama Gerçekten, getirdiğiniz hoşçakalın. açıklıktan dolayı. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Açık yüreklilikle ve cesur kalbinizle yolunuz bahtınız açık olsun. Oktay şimdi ben sana kel halkları kel halkları. Vallahi ben artık hani bunun ilk halkları demek zorunda kalıyorum. Dur dur bir dakika kapatma dur. Ay elim <gülüyor> <Bir> ayağım <ayakalı. okuyalım. gülüyor> Kapatacağım tuşu bulamadım. <gülüyor> dur bir okuyalım ondan sonra. Ee, demişler ki. Demiş ki ne? Angleri biliyorsun. Ang'ları biliyorum. Ondan sonra Normanları ee, biliyor. Böyle Saksonlar geliyor onu da biliyorsun. Bunu da biliyorum. Sakson onlar da aynı dönemde Doğu Britanya'ya Göçüyor bunlar tamam mı? Yolları açık olsun Geldiklerinde hali hazırda O adada yaşayan Britanya'da Yaşayan e, Latin Etkisindeki ne halkları var? Latin halkları Hayır Kelt halkları var Niye Latin etkisinde kalmışlar onları? O başka bir konu. Ha. O başka bir oturumu konuşacağım. Onu ikinci durda konuşalım. Latin, Latin müziği isterim. mi? Bambalayo Bambalayo Bugün de gene Bambalayo etkisinde olacak. Yani değişik bir müziklerimiz var. Çok güzel. Faire ee, dönüze sonra... girme. Dur. Tamam, dağıtma. Kafayı dağıtma. Kafayı dağıtma. Dur. Sakin. Bir gelmişler ki. Bir gelmişler. Latin... Kel tahlakları var. Ha. Kel tahlakları demiş ki. E... Demiş kine? Bu. O zaman demiş. Biz demiş bir kısmımız demiş bu, bu yana gidelim demiş ne var o yanda falan demişler orta tarafta da İrlanda Galler falan o tarafa Bu yan demiş hava çok sıcak Yok oluyor. abi oraya gitmeliyim bu tarafa gidelim ya falan demiş bu, bu tarafa gidelim bu demiş, <gülüyor> bu, bu demiş tanıştırayım falan demiş hmm. Oradaki ortamları tanıştıranlar da İskoçya'ya gitmişler tamam mı kuzeye evet. biri batıya biri kuzeye gitmiş Daha Doğru. doğrusu bunlar gönüllü gitmemişler sürülmüşler yani Kim tarafından? Ha, şey anladım. Büyük i̇şte o... operasyon sırasında hepsi Büyük sürülmüş. Büyük operasyon. Anklar ve Saksonlar geldikleri sürülmüş. Sonra. Biri oraya sürülmüş. Biri evet, görevden almalar git. diyorsun yani. Görevden <gülüyor> aldı 2000 günün üstünde Kelt halkı sürülmüş. Ondan sonra birlikte oluşturdukları işte bugünün e, İngiltere'sinin o adanın temelini oluşturan e, kültürde bu şekilde ortaya çıkmış. iki Germenik Kavim olarak. Dilinin o Germenik diyen, o Kavim diyen dillerini. Germenik bir kötüye var ya. Mi ya? Oktay Demirci ile tarih bilinci. Kavimler göçünden başlayacağız. Tek Kurban saatimiz olur. yanlış ya böyle gece 3-4 olsa çok güzel. Valla sabah direkt bu. uykuya. Bir şey soracağım. Uykuyla çok uyanık bir ajetli arayan dinleyicimiz ne diyecek çok merak ediyorum. Bak bunu merak ettiğimden alıyorum. Yani. Saksionlar geliyor. Buyurun. Alo, merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Bir tuğla ya, da siz koyacaksınız biliyorum. galiba Anglo sakson kültürüne. Buyurun. Evet konu bitti biliyorum ama gerçekten yani şu an söylenmemiş bir şey. Buyurun dinliyoruz her zaman. Şimdi şöyle ırk olarak ben konuşmayacağım ama Anglo-Sakson hukuk sistemi dendiğinde İngiliz ve de bu Amerikan hukuk sistemi anlaşıldığı için yani bu Amerikan tarafları da ee, Anglo-Sakson kültüründen. Çünkü İngilizler de oradan oraya şey yaptılar. Oradan oraya ya zaten Doğu tarafına gidenler öyle. Bir de zaten yani İngilizce konuşana Anglo-Sakson da denebilir. İngilizce ait olan şeylere de Anglo-Sakson denebilir. O yüzden de hukuk sistemi de böyle bir açıklaması olabilir. Çok doğru. Tabii. tabii. Yani Anglo-Sakson bir de Kara Avrupası dediğimiz hukuk sistemi. iki ayrı Siz avukat mısınız, olduk? hukukçu musunuz, nesiniz? Eğilin okuyorum daha. Okuyorum. Evet. Ol, ol, Öğrenmenin Bence. sonu yok. Öğrenmenin sonu yok, yok ve başarılı bir İsminiz şekilde. İsminiz neydi efendim? Ekim. Ekim, Ekim, Ekim Bey. Çok Ekim Bey. teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok ben sağ olun. Eliniz ayağınız dert görmesin. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza bereket. Kara Avrupası. Kara Avrupası diye bir şey çıktı e, kar şimdi. Kara Avrupası hukuku falan filan derken iç mimarlık dış mimarlık derken konuyu bağladık falan. Valla kış güneşine dönderdik. Az yağmuru düşer durur yüreğime. Bir New York New York çekelim mi Oktay? Oo, bilmiyorum ki Fahir. Üç tane şey arka arkaya. Oktay ya. bir New York New York çekelim mi? New York New York çekiyoruz. Faks mı çekeceğiz? <gülüyor> Hadi New York. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 22 yaptık vallahi sevgili dinleyiciler saati ne kadar çok girilmesi gereken yapılması gereken yani diyorlar ya işte ev kadınları bütün gün boyunca neler yapıyoruz işte bizi de radyonun böyle gündelik işlerini yaparken bir anda saatimizi de 9.22 bulduk zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Zamanlama manidar diyorsun yani. Valla herhalde manidar çok değerli bir konuğumuz bugün bize konuk olarak katıldı eski bir dostumuz o Merhaba. da bir yayıncı arkadaşlarımızdan bir tane eski radyocu Ege Kayacan hoş geldiniz Ege Merhaba ben de eski radyocuyum evet, eski uzun yıllar... eski... Eskişehir'de Beyazla program yaptım öyle mi Aa, evet. ne kadar güzel bütün Eskişehir gibi ben de hayır bütün Eskişehir değil Eskişehir'in yarısı Beyazla zaten radyoculuk yapmıştır Türkiye'nin yarısı tek başına evet, bir dönem radyocu olmuştur bir bir dönemde Eskişehir dışındaki kalan e, ülkemizin yarısı da Başka başka radyo stüdyolarına girdiği için Onlar da eski radyocular evet, Neler söyleyeceksiniz Ve özlüyor musunuz o günleri Diğer Eskiler. bütün radyocularla çok iyi arkadaşım Hı -hı. Ee, Evinde kaldım Bazılarını hepsinin evinde kaldım İsterseniz şey yapalım Yani Bugün zamanımız çok uygun değil <gülüyor> daha 40 dakika falan var programımızın bitmesine evet. Bir uygun zaman olduğu <gülüyor> zaman Anılarınızı dinlemek üzere Muhakkak ya. bu anılarınızı dinleyeceğiz Dün e, biz de radyo programımız Esnasında biliyorsunuz bir Cipsi e, Kinski e, konseri, coşkusu, ya, ateşi. ateşi artık ne diyelim bir... Cipsi e, Kinski ile gelen Cipsi... adalet diye en, en güzeli o. Evet. evet yani insanın bütün günümüzü gerçekten hoş etti. E, Onlara bir kez daha teşekkürü, e, bir borç biliyoruz. Cuma günü ayrıca kendilerini anacağız. Cipsi, Cipsi Kinski hayatta mı? Cipsi, Cipsi Kinski'nin ikiye, ikiye bölündü. Cipsi ve Kinski olarak iki kısma ayrıldı. E, <gülüyor> Ama esas Cipsisi Hayatta yani değil mi? Yani, evet. Ama ne kadar güzel müzik ne yapıyorlar. Ya Liko... Ben hep hayran kalıyorum. ya Bu hakikaten çok özür diliyorum da bu cipsi müziği gerçekten ülkemizde de dışarıda da yani ne kadar güzel, eğlenceli, ne kadar insanın içini açası bir şey var. Dünkü coşkudan sonra bugün de artık böyle bizi e, Latinle. Latinle boğalım. Avunalım. Avunalım istiyoruz. Oktay. Bombolayo'yu Bombo söyleyen kişi hayatta mı yani? Bombolayo'yu söyleyen Bombola adam, adam hayatta. Volare. Volare miydi bir de onların? Hı -hı. Hayır. Volare diye söylenmez. Volare. O. Hatırlarsanız Türkiye'deki Eurovision yarışmasında da Meltem Cumbul Volare diye açmıştı yarışmayı. Onu bilemedik ya. Aa. Eski Volare İspanya'nın Eurovision Galibiyet şarkısı zamanı. Tabi tabii tabii Tamam. Şimdi her şey yüzden, yerli yerine. Bütün taşlar. Meltem o... Cumbul da e, şeyi bir hoşluk olsun konuşmayı dedi. Volare dedirtmişti. Oho demişti seyirci de ayıp olmasın diye. Daha sonra Yurtta sul, cihanda sul dediğini de hatırlıyoruz herhalde bir ödül töreninde. Kaç dakika konuşmuştu Meltem Cumbul? 30 saniye. 30 saniye. Ama bir ömür gibiydi. Allah hakikaten de... 30 saniyeye sığdırılamayacak her şeyi sığdıran değerli bir sanatçı. 3 6 8 kişi. Cipsy Kingski. Yedikleri içtikleri. Orjinal yedik. kadrosu. Orjinal kadrosu. Bunların 5'inin soyadı Reyes. 3'ünün soyadı Baliyardo. Baliyardo. Akrabalar bunlar. Ya bang, bir bang, şey tarafında. Kuzen çocuklarıymış. Ya kuzen. Bir teyze çocukları yani öbürlerinin. O yüzden yani soyadlarına baksınlar. O şey tarafı annesinin kızlık soyadı. O şey, Kızlık soyadı da değil. İşte teyzesinin kocasının adı. Enişte. Enişteye girer. Neyse işte canım ne olacak güzel güzel gittiler. Ben ee, şu anda programda pırlanta gibiyim. Yani yeni geldim ya biraz. Hmm. Geç hiç geldim. kirlenmemiş. Hiç kirlenmemiş. Ama sonra şöyle söyleyeyim kirlenmek de sırtınızda... kirli olmayan kadar değerli bizim için. Kirlenmek de güzeldir diyecektin evet. ama kıvırdın yok. ama. İyi yani kıvırdım. Gerek yok çünkü ben son olarak son saniyelerinde sohbetinizin dinlediğim son sahne sahnelerinde şey cümlesini daha doğrusu şey sahnesini yaşadın. Kış güneşi deyip. Yaz yağmuru şarkısını <gülüyor> söylemiş bir adamsın. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar bak. Fahir neyim? nasıl bir insandır? Fahir çok keyifli bir adamdır. Kış güneşi deyip yaz yağmurunu söyler diye ben özetleyeceğim seni. Yani orada yani ben kış güneşi'ni kafamdan söylemişim. Mevsimlerle ilgili şarkılardan bir tanesini de o anda patlatmışım Ben ben de e, yani ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu günlerde e, çok daha sesini çıkardım. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü'nün Sonuna karar gitmesi gerektiğini. Bugün konuşamayacaksak hangi gün konuşacağız? Valla belki de bir gün hiç konuşamayacağız. Doğru. Yani bunu da o yüzden... hazır konuşabiliyorken konuşmakta fayda var diye görüyoruz. Evet sevgili eski radyocular size sesleniyorum. Sevgili Oktay, sevgili Ege, sevgili Fahir. Evet sizler için. Hazırladığım çok hoş bir şarkı var Bugün Ankara'da sisli puslu ama böyle... Ne oldu ya ne şarkı, bir şarkı bir mı konu, konu, konuşalım ya. Şarkı diye heyecanlandı da hemen ben çalayım Ben şarkıya çok hemen Değil değil hadi size şarkı sürpriz ben olsun Şarkı dekledim. sürpriz olsun o zaman bir konularla devam edelim Evet buyurun dün televizyonda e, Spor spikerlerinden Tuğba Dural ağlayarak haber sundu Aa, Niye? Hala tam onu bilmiyorum ya Yani niye olduğunu bilmiyorum ama Saat 17 haberlerinde bir anda sesi titreyerek ağlamaya başlamış Tuğba Hanım. Sinir buhranı Aa, mı ya. yoksa şey mi? Mesela bir o anda... Bir... Dinleyelim mi bir nasıl olduğunu? Ben de tam şey yapmıyorum hemen ben. Hemen dinleyelim. Oktay bak müziği keserim ben böyle durumlarda. Dur bir durumlarda. dakika öyle hemen şey olmaz ki. Hemen müziği keserim. Ha yok böyle. hemen olurmuş ya. ya. Müziği keserim böyle tamam, durumlarda. Evet kestim. Daha nasıl kestim? Senin sesini de arttır. Sen uzaklaş. Ya şumarin... ...kombaya girmesine yol açan kazayı soruşturan... ...Fransız savcı basın mensuplarının karşısına çıktı. FIFA Genel Sekreteri Jerome Vakien'in... ...Katar'ın ev sahibi yapacağı... ...2022 Dünya Kupası'nın kış aylarında oynanacağını... ...açıklaması tartışma yarattı. FIFA açıklamasında Vakien'in... ...kendi kişisel görüşlerini paylaştığı ifade edildi. FIFA'nın... Böyle bir karar vermeden önce tüm tarafların görüşünü dinleyeceğini uygulayan açıklamada böyle bir kararı aceleye getirmek istemiyoruz. 2022 Dünya Kupası'nın hangi aylarda oynanacağına 2014 Dünya Kupası'ndan önce karar verilmeyecek. Kötü, Yeterli mi? Hep kötü haber veriyor. Yeterli de ben valla üzüldüm ya. Şimdi e, 2020... Bu federasyonların Öz... ilk temsilcileri... Yeterli, Yeterli ya, abi, ne anlaşıldı, anlaşıldı. Neymiş ya, peki? Kolay söylenecek şeyler de değil bunlar. Yani FIFA ile ilgili şeyleri hepimiz... Tabii, hep... Biz ağzımızla söylüyoruz da yaşayarak söylüyor. Belki öyle bir durum var. Ya, bir, bir de belki sunarken... kulaklık, kulaklık takıyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Oradan birisi pis bir laf etmiş olabilir mi? Bütün kızın asabını bozacak. Bir şey yanlış telaffuz etmiş galiba. Oradan Onu anlamadım. Mi? Bir ee... gazete ismini yanlış telaffuz etmiş galiba. Ee, ona, üzüldü, olduğunu... ona üzüldü. ona mı dediler? Mi? Yönetmeninden azar işti. Herhalde kula... kulağı mı azar işti acaba? Düzgün oku şu haberi dediler. Anlık anlık azar olunca da e... i̇şte ama canlı ağır yayın. geldi herhalde. Ama canlı yayın akar gider. Bak ne kadar... Ee... Bize şey yaşattı O anı yaşattı vallahi hüzünlendim vallahi o kızın öyle Niye kalbini kırıyorsun Hepimiz hata yapıyoruz evet, Oktay canım. sen de zamanında Yanlış kelimeler söyledin Ben de neler neler söyledin. Yani, sen, Dil sürçmesin Dil sürçtük Yayında yanlış Bilmiyor düşmesi. da olabilir Yanlış konuşma olur Boş konuşma olur, olur saçma konuşma hiç olur, olur bunların hiçbiri bir, bir, bir, bir, bir <gülüyor> ağlatmaya değecek şeyler Ne gazetesini yanlış doğru telaffuz edemedi bilmiyorum ama daha biz dün duyduk değil mi? Evet. Fahir Sen'le mi giderken evet. duyduk Ege sen Nantes Nantes'den de aynı için? kanalda Hangi Ne için? Fransa'nın Nantes Nante Şehirinde Nante'den yani. Nante, Nantes değil Nante. doğru Ses, ses Nante. bile denmedi Nante Nice nice dendiğini pek çok kereler duyduk Nice kez duyduk <gülüyor> Nice nice duyduk böyle Bunlar için, öyle ağlatılacak dış, şeyler dış mi? Şehirler için dış şehirler için bunlar e, kalp kırmaya değmez Zaten yani kalp kırmak kolay, yapmak zor demişler. Ne kadar güzel. Yaz yani o... yağmuru <gülüyor> düşer durur yürü. Vallahi üzüldüm ya. Çok üzüldüm ya. Hakkı hak, kız da güzel de okuyor. Yani hiç böyle şey dedi. Bir de, bir bir de içini çeke, çeke çeke çeke okudu bitirdi. Aferin. Bravo arkadaşımıza tebrik ediyorum. Onun kalbini kıranları da esefle kınıyorum. Zaten izleyici olarak köpek balığı gibiyiz. Ekranda birisi bir şey yapsın da alay edelim diye. Tam böyle bir yanlış taraf vuzdular. Ee, zaten mağdur olan kızı iyice böyle kaplanların önüne atmış ay, gibi. Ay buna ağlatacağım daha çok dalga geçsinlerdi. Hiç böyle şeyler yapılır mı? Bir genç kızın kendini kırmaya olmuş. değer mi? Değmez. Değmez o Böyle yanlış diyoruz buna. Çok yanlış diyoruz ya. Yanlış. O zaman hepimizin madem morali şey oldu. Jipsikiniz giyeyim mi? Jipsikiniz giy. Vallahi seveceksin. Kim? Ya, eskilerden. Eski babalardan diye geçer. Ersan Erdur'a mı? Babalardan diyorum ya. Babalardan o da bir baba da bu da babalardan bir. Hadi bakalım Oktay. Buna bayılacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Vallahi güzel Anglo-Sakson müziğinin efsane isimlerinden bir tanesi Julio Baba. O <gülüyor> Iglesias. Yani bugün bir sürü şey öğrendik. Hepsini aynı potada eritelim diye madem öyle. Sizlerin kulaklarınızın bir pası silinsin. Ben yine de yeniden başlasın bu şarkının orijinalinden güzelmiş diyorum. Vallahi bence de çok güzel şarkılar. Biz niye bunları çalmıyoruz? Aa, yani ne kadar güzel. Herkes eşlik ediyor Kadife bir Kadife sesli sanatçıya hasret kalmış. Ne, ne? Hı hı hı seslerle şarkılar rakın olur. Ruhumu resmen o kadifeyle okşayacak ben kadifeden hoşlanmam. Bir ara Julio Iglesias'ın Kaç tane kadınla beraber olduğu haberleri 2000. Haftada her hafta güncelleniyordu Tabii. Hatırlıyor musunuz evet. o dönemi Ve Mehmet Ali Erbil de kıyasladığa giriyordu Sonra ne oldu hiç Enrique bir... rol çaldı değil mi babadan Enrique hiç rol çalmadı. Rol devra. çalmaya çalıştı yani Bayrağı devral baba bırak bayrağı devral Baba dur çek pantolonunu Bayrağı devral falan diye böyle bir şey yaşanmış Hulyo Hulyo baba mı Hı -hı. Hulyo Bayrağı baba... devretmek istemiş Ondan sonra da huzur evine kaldırmışlar delir demaz. Vallahi diye. hiç demaz falan demezler. Ben sana söyleyeyim bugün gelse hepimiz saygıyla önünde bir onun eğiliriz, bir de ee, şey her o evgini yok yok Güney Çünkü o da Güney bayrağı, yok yok şey Güney ne Güney ha, Salih ha. Güney diyeceksin Salih Güney Salih Güney de hakikaten Salih. ayrı Güney ne ya Salih Güney de aynı işte yani Güney bizdeki muadili akörümüz. yakışıklı aktörümüz yani yani yüz yaşına gelse yine yakışıklı yine dediğim gine. Hulya İlyas gelmiş miydi Türkiye'ye? Televizyona, yani televizyona bir katılmış adası Uşadası mi geldi? konseri oldu. Efes'ten. Efes'te mi? Vay be. Gitmiştin sen de değil mi? O talihlilerden biri sendin. Anlatır mısın bize o coşkuyu, o konseri? Galiba gittim ben o konsere. Hakikaten gittim ben o konsere. Ama adama var ya bir yalan söylüyorum. Adam tutuyor bu yalanı sahiplenmek için önce bir, bir kere bir hemen diline getiriyoruz beyni idrak ediyor ve kendini inandırıyor şimdi de bizi inandırma süreci başlar o konser kaç yılıydı Ege biraz hatırlatır mısın valla ben küçücük çocuktum ee, Kuşadası'nda tatil yaptığımız dönemlerde olduğuna göre sıkı yönetim öncesi mi sıkı yönetim dönemi tam o dönem herhalde 80'lerin çok başı olmuş 80'lerin çok başı ne o, kadarmış serveti? Uluo Glecesi'nin şu anda. Bence çok... O sırada böyle cepleri çıkarttı. 5 kuruş param yok diye bağırmıştı. Vallahi şu anda ne kadar olabilir? Bir tahmin Şu anda hala var mı serveti? Böyle Vallahi Valla. Çünkü bayağı yeşilir. Celebrity yaşayın. Network diye bir site buldum. Evet. Ee, var. Orada net bir şekilde serveti var. Hmm. 300 milyon dolar. 300 milyon Gay dolar güzel. mı? Vay be. Ne kadifeymiş bu arkadaş. Yani... En iyi rahattır rahatır. Yani babama para gönderme derdim yok şeyim yok falan ba sıkıştığında babasından ister olmazlar. Bay şey. takside ödeyemedin falan filan diye. Bay be ne güzel bir aile 300 milyon dolarlık servet. Bu içinde. ...nereden geliyor bu paranın bolluğu diyeceğim de... ...biraz cevap mı olacak yani... ...hani telif haklarından e, falan... Çok fazla satılan pilav var bilmem de. nesi var ya... ...yani zamana yayınca fayır. Sırf o... ...FES konserinden dünya kadar para Sen bile diyorum. gitmişsin yani küçücük çocuk... harçlıkları bugün onun servetinde... Küçük Ege'nin de büyük katkıları var. Natalie'de çalsak mı Fahir ya? Var yani, mı Natali? Natali maalesef yok ya. Ben de aradım Yok da, mu Natali? Olsaydı Natali'yi de çalardım ama başka bir tane daha çalabilirim ilerleyen dakikalar. Valla bir tane daha çalalım ya. Çok istedi çocuklar Huliosuz sevgili Hulyosuz geçen günlerimizi yani, yanıyoruz. Yani hakikaten yanıyoruz. Hulyo bir efsanedir, bir babadır. Bu e, hepimizin en sıkıntılı anlarımızda yanımızda olmuştur. Biz de... Ee, onun en sıkıntılı anlarında yanında olacağımıza dair Haluk Bey bu arada e, teşekkür ederiz kendisine e, 2000 değil efendim 20.000'den fazla kadınla beraber olduğu Onun hesabını biz bir noktadan sonra bıraktık o yüzden şey yapamıyorum <gülüyor> 2000 yani 2000'i geçince bıraktık mı? Ben 2000'deydim Dolar fay. da yükseldi arada <gülüyor> Ondan O yüzden artmıştır birden Evet İyi e, o zaman hadi bu saati de bu saati dediğim reklama kadar Julio Iglesias Bir daha mı? Bir tane daha öyle. Çalalım ya güzel Canı, hadi canı hadi çekmiş buyurun. çocuğun ne yapacağım hadi ben hadi. Çalmayacağım? çalmayacağım Güzel bir şey çalamam ama Fahir en natali kıvamında bir şey olsun. Al sana Natali kıvamı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo YouTuber'ı Sabahların son dakikaları sevgili sana severler. Radyolarını başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Neşemize neşe katmaya devam edin. Buyursunlar efendim. Ay ne kadar neşeliyiz. Vallahi neşeden yani kabıma sığmam taşıyorum. Her taraflarıma neşecikleri fitursuzca dağıtıyorum. Oktay sen de de o neşeyi görüyorum. Vallahi nedir seni böyle neşelendiren şey? Yani resmen resmen yani şu anda enerji doldum ya. Keyif ve ötesi. Sloganıyla yola çıkmıştık. <gülüyor> Keyif ve ötesi e, sloganıyla yola çıkmıştık bundan 15 yıl önce. Ve şu anda ötesine ötesine, ötesinin de <gülüyor> ötesine ötesi. Geçti. Beri yanındayız. Yani. Keyfin beri yanı diyebileceğimiz bir noktadayız. Ama zaten yani o kadar sürekli batıya gittik. gidildi ki resmen doğuya tekrar dönüldü gibi yani bir şey bu. oldu. Şu anda şu ifademden de herhalde kuyif ötesi olduğu belli oldu. Yani, e, Beyond the kuyif. Biraz daha berisinde kalırsak tam tur bindirip tam tekrar keyfe doğru yolculuğumuz başlayacak vallahi keyfin ötesini geç sanki Bu arada, tekrar başladığımız gibi. sloganım arada kaynamadı Oktay. Duyuluyor. mu? Duyulmamanız duymam... sevdiğiniz için mi duymazlıktan geliyorsunuz? Quaif değil mi? Yoksa sevdiğiniz ben... için mi duymamazlıktan geliyorsunuz? Quae'yi Q'la yazman ben mı? Ben sessizdim çünkü yok. o sırada bir dövmeciye mesaj atıyordum. Ne <Gülüyor> Me diye? Ne de Counter Quae mi dicesin? Beyond, Beyond Beyond Kuev diye dövmeye hazırla öğlen geliyorum dedim. İyi demişsin valla iyi demişsin. Yani ben de Never Never diye zaten ee, Never Never, ee, never diyor. Never <gülüyor> never. Güzelmiş o da Never Never. <gülüyor> Güzel never. ya. Peynir ismi gibi. Never <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Never. Ne yerel kafanda Never Never peynirlerimizle <gülüyor> şehrimizi adeta kalkındırdık ya. Ya Never Never diye peyniri nasıl gidiyor kafana? Küflü <gülüyor> Olmuyor mu ya? ya. Böyle mavi peynir. <gülüyor> Olmuyor mu? Tamam işte ya. Nevşehir'in özel bir köyünde üretilen. Mamır peynir. nevru peynirlerimizi valla hakikaten köyümüz kalkındı ya. Mandıramızı kurduk. Oktay Demirci sağ olsun. Zaten mandıra deyince akan sular duruyor benim hepimiz için. Hepimiz için hepimiz için. Peynir üstü mandıraya diyecek. İstersen alt kattaki yeri mandıra yapalım. Neyse bu atasözü tamam, ama yani... zaten ben beyaz, Oktay demircici de beyaz bir örnekle oranın en mutlu Gerçekten adamı olur. O kadar güzel olur ki ya. Vallahi yok Hakikaten der. çok güzel olur ya. Demirci mandıra. Hemen aşağıya da şeyi bağlarız. İneği mi? <gülüyor> Tekin ekle mandıra dönmez Oktay. Bu da atasözü olarak <gülüyor> <gülüyor> Never never, <gülüyor> never, never. <gülüyor> <gülüyor> Şey mi diyorsun yani? Yalnız inekten Yalnız nasıl Mandırı taştan? Evet, Tekinek namandırı tam. olmaz vallahi Valla hemen yargılıyorsun yani. İnek var, inek, i̇nek var. var abi. Sağlam evet, bir tane ineğin olsun. <gülüyor> bir sürüye tercih ederim ben onu. Hakikaten hemen şey yapıyorsun ya. Montofon diyorsun sen yani. Yo ben ineklilerde ırkçılığa karşıyım. Anlıyorum. Arkadaş yani siz var ya siz çok az... Benim değişik bir mandıracılık anlayışım olacak. Yani, yani evet fark ettik onu. Şu anda şey yapmıyorsunuz ama... Evet onu anladım ben. Kesin anladım. Fix yani. Ben zaten senin mandıradan çıkmayacağım Oktay. Çıkma Böyle, tabii ya. Sabah sıcak zaten ekmeğimi alıp... Zaten ikram benim mandırada biliyorsun. Işte diyorum. Sıcak ekmeğimle geleceğim. Ondan sonra şundan sıcak bir Sıcak ekmek deneyeyim. var zaten. Sen gelme sıcak Mandırada ekmeğin? ekmeğin işini Oktay yapma. Ya <gülüyor> işte değişik bir mandıracılık diyorum. Sen hala ya, ekmeği. O zaman vallahi o günü iple veya şöyle söyleyelim sabırsızlıkla bekleyeceğiz. İkram deyince personel İkram deyince bizde her şey akan sular durur. Ee, iyi, iyi o zaman hadi madem öyle bir an önce şu mandıra işlerine başlamak Başlayalım. için Başlayalım çok iyi olur. Ben işlemleri başlatıyorum. Hemen şey için başvuruda bulundum. Mandıra kuafı. Yarında dinleyicilerimiz kendilerini güzel hazırlasınlar. Amerikan sezonu başladı evet. yılbaşından sonra. Küçük bir Mübaşir'in yeni bölümleri yavaş yavaş. Zaten evet. millet torrentlerden yani bir indirip Bir süredir bir anlaşmazlık izliyordu. vardı. E, radyomuz tam olarak şeyi sağlayamadı. Mutabakatı sağlayamamıştı. Şimdi tekrar ağlandı, imzalandı. İmzalandı ve tekrar sezonla beraber. 9. Dokuz, sezon değil mi? 9. sezon. 9. Sezon. sezon ve Amerika ile iki bölüm fark var. Ki o da şeyle beraber kapanacak Tabii. büyük ihtimalle. Amerika ama evet. şey yani. beraber şeyle beraber. Evet kapanacak Hı -hı. o. Tamam. Ee, bölüm adı belli Hı -hı. biliyorsunuz. Baktınız mı incelediniz mi Snopsis'ı hiç... okudunuz mu? Snopsis'a hiç bakmıyorum abi hiç bakmadım. Ben okudum ve hakikaten çok etkilendim. Yani ben başlığını gördüm paylaşalım mı dinleyicilerimizle? Yani paylaşalım. Paylaş. Paralel mübaşhur. Paralel mübaşhur. Bölümün ismi bölüm hakikaten Wow. Çok vav wow diyorum yani bunu vav wow, vav wow demekten başka bir şey yok vav wow. wow, sesi nereden çıktı diyenlere şöyle söyleyeyim bazı normal sesler keyfin ötesinin birisinden <gülüyor> böyle akseder vav vav diyerek bitirdik bugün de vav wow diyerek bitirdik sevgili dinleyiciler her gün bir şeyle bitirmemiz sonuçta gerekiyor şöyle yaparız o zaman bu şarkıyı son şarkı değil de yarınki programla arasındaki şarkı olarak düşünün Öyle düşünmek çok daha güzel olur. Lezzetliğine bitiriyor Sevgiye sana seveyimden hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.